Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin, insanoğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden biri, aile olmaktır. Zira, aile güvendir, dayanaktır, sığınaktır. İyilikte yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. Aile, aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en önemli kurumdur. İnsan, İlk eğitimini ailesinden alır. Karakteri aile ocağında şekillenir. Sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü önce anne babasından öğrenir. Ailede anne ile birlikte babaya da önemli görevler düşmektedir. Babanın sorumluluğu ailesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir. Merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, Değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek, her babanın öncelikli sorumluluğudur. Hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz. Aziz müminler, Baba olmak, Hazreti Nuh misali, evladının imanla şereflenmesi için gayret göstermektir. Onun dünya ve ahiret saadetini kazanması için çırpınmaktır. Hz. Nuh, tevhid gemisine binmeyi reddeden oğluna son bir umutla şöyle seslenmişti. ''Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma.'' Kıymetli Müslümanlar, Baba olmak, Hz. İbrahim misali, duayı dilinden düşürmemektir. İtaatkâr bir kul olabilmek için Allah'a sığınmaktır. Salih bir nesil için O'na yalvarmaktır. Nitekim İbrahim aleyhisselam, Rabbine şöyle niyaz etmişti. Ey Rabbimiz!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 Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Değerli müminler, Baba olmak, Hazreti Yakup gibi zorluklar karşısında metanetini korumaktır. Ne kadar ağır olursa olsun, dünya imtihanını sabır ve tevekkülle karşılamaktır. Evladına daima sevgiyi, merhameti, adaleti ve şefkati aşılamaktır. Yanlış yaptıklarında onları uyarmak ama hiçbir zaman onlardan ümidini kesmemektir. Hazreti Yakup, kıskançlıkları sebebiyle kardeşleri Yusuf'u kuyuya atan çocuklarına şöyle seslenmiştir. Hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır. Aziz Müslümanlar, baba olmak, Hazreti Lokman gibi evladına şefkatle öğüt vermektir. Ona doğruyu ve yanlışı, haramı ve helali öğretmektir. Hazreti Lokman, oğluna şu güzel nasihatlerde bulunmuştur. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü O'na ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelen musibetlere sabret, gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Unutma ki Allah, Gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme. Değerli Müslümanlar, Baba olmak, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin sünnetinin izinde yürümektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, örnek bir aile babasıydı. Çocukları arasında hiçbir ayrım yapmazdı. Kızı Fatıma'yı görünce ayağa kalkar, elinden tutar, şefkatle öper ve kendi yerine oturturdu. O, sadece kendi yavrularına değil, bütün çocuklara anlayışlı davranırdı. Peygamberimizin terbiyesinde büyüyen Hazreti Enes, resul Ekrem'den şöyle bahseder. ''Resulullah'a on sene hizmet ettim, vallahi bana bir kez olsun.'' Öf bile demedi. Muhterem müminler! Çocuklarımız bizden ilgi ve şefkat bekler. Yanımızda değerli olduklarını hissetmek ister. Hayatı öğrenirken kendilerine rehberlik edecek pusula, sığınacakları liman olmamızı arzu eder. Öyleyse günlük hayatın koşuşturması ve geçim telaşı içinde çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Dinine, vatanına ve bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü fedakarlığı gösterelim. Yavrularımızı sevgimizden, ilgimizden ve duamızdan mahrum bırakmayalım.